Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina men yehdi ve men yudlil <Sessizlik> ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Pen istaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hel Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l umuri mühtesatüha ve kullu mühtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalalet ve kullu dalaletin fî'nâr. Arapça dersimizde ikinci ders isimlerde cinsiyet. Arap dilinde kelimeler dil bilgisi yönler müennes dişi ve müzekker yani erkek olarak iki tür cinsiyete sahiptir. Bunlar genellikle Varlıkların doğal cinsiyetine uyarlar. Doğada erkek olan canlılar müzekker, dişi olan canlılar müennes kabul edilir. Fakat bu kuralında bazı istisnaları vardır. Bu kurallar, özetle şöyle, doğal dişi isimler, mesela ummun, anne, dişi olduğundan e, bu dişi kabul edilir. Uht, yani kız kardeş, bint, kız çocuğu, kız. Kasaba, şehir, ülke ve kabile isimleri dişi kabul edilir. Mesela Kurayş, Mısır, Mısır, Mekke, bunlar e, dişi kabul edilir. Vücudun çift olan ağız dişi olarak kabul edilir. Mesela ayn, göz, uzun kulak ve yed el kelimesinde olduğu gibi. Son harfi tayi i marbuta ile biten isimler, yani yuvarlak t ile biten isimler çoğunlukla dişi tekil kabul edilir. Aleyküm selamun aleyküm. Medine, Medine Tun, bir şehir. Leyletun, bir gece, bu isimlerde olduğu gibi. Topluluk isimleri genellikle dişi kabul edilir. El Arab gibi, Araplar gibi. Türklerde Etrak oluyor. He? Topluluk isimleri de dişi kabul edilir. Hiçbir sebep olmadığı halde dişi kabul edilen isimler de vardır. Bunlara semai müennes deniliyor. Mesela nefs kelimesi, arz, yeryüzü, şems, güneş, sema, rih, rüzgar, nar, ateş, dar, ev. Bunlar da dişi kabul ediliyor. Bu kurallara uymayan isimler erkek kabul edilir. Ayrıca Arapçadaki bütün cansız isimlerin çoğulları müennes ve tekil kabul edilir. Yani dişi ve tekil kabul edilir. Cansız varlıkların, cansız isimlerin çoğulları dişi ve tekil kabul edilir. Sıfat ve sıfat tamlamaları. Arapçada isimler ve sıfatlar arasındaki fark temelde kullanım farkıdır. Bu kullanış farkı cümlede, Kelimenin isim veya sıfat olduğunu belirtir Bütün sıfatlar aynı zamanda isim olarak da kullanılabilir Arapçada sıfatlar daima Mevsuftan Yani nitelenen isimden sonra gelir Ve şu özellikler bakımından Dört şeyde mevsufa Yani sıfatı alan isme Uyumlu olması gerekir Bundan daha önce bahsetmiştik Arapça derslerinde Dört şeyde sıfat mevsuf uyumlu olacak Harekede üstünse üstün Esre ise esre, ötre ise ötre. Marifelik, nekrelik. Yani isim eğer nekre ise sıfatı da nekre olacak. Eğer marife ise sıfatı da marif olacak. Erkeklik, dişilik cinsiyette de uyacak ve sayıda, tekillikte çoğullukla da uyacak. Örnek, erkek, ötre, tekil, nekre bir ismi yine aynı Erkek, ötre, tekil, nekre özelliklere sahip bir özelliğin, bir sıfatın takip etmesi gerekir. Mesela burada melikun, kebirun sıfat tamlaması örnek verilmiş. Melik kral demek, kebir büyük demek. Melikun, bakın burada erkek, sıfatı kebir o da erkek. Nekre, sıfatı da nekre. Harekesi ötre melikun, kebirun o da ötre. Tekil ikisi de e, bu yüzden dört şeyde uyumlu. Eğer isim marife yani elflam almış, sıfatında elflam almışsa sıfatında elflamlı olması marife olması gerekir. Bunu mesela aynı kelimeyi e, elflamlı vermiş, el meliku, el melikul, kebiru yani temin kalktı. Sayı da cinsiyette zaten uyumluydu. Müennes tekil sıfatlar müzekker yani erkek tekil sıfatlarının son harflerine ta marbuta eklenerek dişi tekil yapılır. Bu kural son harfi illetsiz kelimelerde geçerlidir. Eğer son harfi illetliyse onda biraz daha farklı. Mesela melike melik kraldı. Meliketun kraliçe. Sıfatı ne oldu? Yine ona da timer buta ekliyoruz. Meliketun kebiratun, yani nekrelik cinsiyet hareke ve sayıda dört şeyde uyum gösteriyor. Buna eliflam koyduğumuz zaman el Meliketul kebiratu, el Meliketul kebiratu. Başka bir cümle daha vermiş. Fi harfi cerdi. Fi medinetin sagiratin, yani küçük bir şehirde. Bunu elif yaparsak nasıl söyleriz? Fil medine, sagirati. Fil medine, sagirati. Fil medine sagirati. Sıfatların isim cümlesinde kullanılması. İsim cümlesinde sıfatlar haber olarak geldiğinde cinsiyet ve sayıda müptedaya, yani özneye tabi olmak zorundadır. Haber yani yükle, harekede ve Eliflamda müttedağa tabi olmaz. Yani bu kural e, aklınızda bulunsun. İsim cümlesinde sıfatlar haber olarak geldiğinde cinsiyet ve sayıda müttedağa uymak zorundadır. Haber yani yüklem hareke ve Eliflamda müttedağa tabi olmaz. Mesela bakın El Melikul, El Meliku el Eliflam el aldığı için temin yok. El Meliku Kebirun. Bakın Kebir'de eliflam yok. Eliflam yoksa ne olacak? Bu demek ki haber cümlesi. Yani sıfat mevsuf değil. Sıfat mevsuf olsaydı dört şeyde uyması gerekirdi. Bu e, isim cümlesi, haber cümlesi. El meliku kebirun. Yani kral büyüktür. El melikul kebiru dediğimiz zaman büyük kral. El meliku kebirun dediğimiz zaman kral büyüktür. El meliketu kebiratun. Kraliçe büyüktür. Kanel meliku kebiran. Kral büyüktü. Kane'nin kuralına uyuyor burada. Kane ismini ref haberini nasbeder. Kanel meliku kebiran. Kral büyüktü. Mübteda ve haberin yer değiştirmesi Müpteda ile haberin yer değiştirebilmesi için müptedanın nekre olması, eliflamsız olması ve haberin harficer alarak onun önüne geçmesi gerekir. Bu yapı cümleye vardır anlamını katar. Yani cümlenin içerisinde vardır kelimesi yok ama bu manayı işte bu e, yer değiştirme katar. Bu kalıpta haber nekre veya marfi olarak cümlede kullanılabilir. Örneğe dikkat edin şimdi. Bakın. E, fi gelmiş harfi cer fi gelmiş fil medineti raculun fil medineti raculun şehirde adam bir adam vardır şehirde bir adam vardır racul burada nekre o yüzden onu bir adam diye tercüme ediyoruz fil medineti medine eliflihanlı yani şehirde malum şehirde fil medineti raculun şehirde bir adam vardır. Ayrıca bu tür cümleler çoğunlukla inne edatıyla kullanılır. Pekiştirme edatı olan inne ile kullanılır. İnne fil medineti nebiyen kebiran İnne fil medineti nebiyen kebiran. Kesinlikle muhakkak ki şehirde büyük bir nebi vardır. Büyük bir Peygamber vardır. Nebiyen kebirans sıfat mevsuf. Burada, mesela, şehirde büyük bir elçi vardır değil mi? Evet. Büyük şehirde bir elçi var. Fil Fil Medinetil kebirati Nebiyen. <gülüyor> fil, medinetil kebirati nebiyen. <gülüyor> fil Medinetil kebirati Nebiyen. O zaman büyük şehirde. Bir Nebi vardır, olurdu. E, ol. e, isimden önce gelir. Burada yer değiştirme var. Yani müpteda ile haber yer değiştiriyor. Burada müptedamız Nebiyen Kebira. Nebiyen Kebiran. Müptedamız. Yani öznemiz o. Fil Medineti, haber. Bak haber öne gelmiş... İnne burada Nebi kelimesini nasip ediyor. Medine kelimesini değil. Çünkü fil medineti, harfi cer geldiğinden fil medineti burada haber, yüklem yani. Öznemiz o değil. Li harfi cerri, e, a için sahip anlamlarına gelir. Li harfi cerri isimlerin ilk harflerine, dikkat edin fiillerin değil. Çünkü fiillerin önüne gelirse emir kipi yapmak için kullanılır bu. Mesela li yeclis, otursun. Ama isimlerin önüne getirildiğinde iyilik edatı oluyor bu. İyilik edatı e, manasında katıyor. Bütün harfi gibi bu da isimlerin sonunu esre yapar. Mesela li raculin, bir adam için veya bir adamın. Li raculin, li geldiği için başına. Raculun kelimesi ne olur? Raculin olur. Li Raculin. Li harfi Vasıl hemzesi. Yani geçiş halinde okunmayan Elif ile başlayan isimlerin başına girdiği zaman bu Elif harfi okunmaz ve Li ikinci harfle beraber okunur. Bu kural yalnızca birkaç isimde geçerlidir. Mesela Limraetin. Aslı ne? Li Imraetin. Imrae, ''imra'atu'' kadın. Bir kadın li-imraatin dediğimiz zaman bunu direkt limraatin Yani li-imraatin diye okumuyoruz da diye okuyoruz. Li harfi cerinden sonra marife yani elif-lamlı bir isim gelirse elif harfi yazılmaz ve li harfi ceri elif-lamın lam harfine eklenerek yazılır ve okunur. Mesela lil-binti. Bakın elif yok burada. Elif düşmüş. Demek ki biz lil binti diye bir ifade gördüğümüz zaman bu marifedir. İki tane lam. Birisi li harfi cerri. Lil binti. Kız çocuğu için. Kız çocuğunun. Li harfi cerri. ilk harfi lam olan bir ismin başına geldiği zaman marife halindeki elif lam yazılmaz ve marife olduğunu göstermek için ikinci lam harfinin üzerine şedde konulur. Mesela Kelimenin aslı leyletun. Mesela nekre hali leyletun. Eliflamlı olduğu zaman el-leyletu. li kullandığımız zaman bakın nasıl yapmış <gülüyor> li-leyletin. li-leyletin. -li <gülüyor> Eliflam marifeli olduğu zaman eliflamlı olduğu zaman li-leyleti. Bakın burada e, yukarıdaki ile arasındaki fark sadece üzerinde hede olmaz. <gülüyor> Efendim üstteki nekre evet yani e, ikinci lan burada kelimenin ismin kökünde olan lam harfi li leyletin. bu nekre li eğer marife ise ikinci lanın üstüne şedde konuluyor li leyleti evet o şedde onun belirli olduğunu gösteriyor yani şedde olmasa yani belirsiz ile karışır Li harfi cerri Allah isminin başına geldiği zaman aşağıdaki gibi yazılır ve okunur. Lillahi. Yani aslı li Allahi li Allahi. Bakın elif kalkı yukarıda geçtiği gibi limraatin kelimesinde olduğu gibi Lillahi. Allah için, Allah'a, Allah'a ait manasına gelir. Şimdi iyilik takısı yani sahiplik İngilizce'deki hevgat, hezgat gibi Arapça'da sahiplik veya mülkiyet anlamında direkt kullanılan bir fiil yoktur. Yani İngilizce'de olduğu gibi hevgat, hezgat böyle bir fiil yok. Ama haberin başına li getirilerek bu mana sağlanıyor. Müpteda ile haber yer değiştiriliyor. Böylece li harfi cerri sahiptir, vardır, manalarına gelir. Az önce ee, örnek verilmişti. Müttedali haberin yeri değiştirilmesine. Bu işleniyor burada. Bakın. Lir raculi bintun. Bakın kırmızıyla gösterilmiş. Buradaki sahiplik manasını katan lam harfi. İkinci lam neyi gösteriyor? Racul kelimesinin marife olduğunu gösteriyor. Lir raculi bintun. Yani adamın bir kızı vardır adamın bir kızı vardır. Ee, lillahil Ardu Lillahil Ardu Bakın bunu, burada e, yer değiştirilmemiş mütteda haberlerini verecek olursak Bintur Raculi Bintur Raculi Yer değiştirilmemiş hali budur. Bintur Raculi yani özne kız Bint Bintur Raculi adamın kızı. Bintu'r raculi adamın kızı. Ama li'r raculi bintun dediğimiz zaman adamın bir kızı vardır manasına geliyor. Özle yer değiştiriyoruz. Olur, Efendim? Hayır. Şey Esas, Şimdi burada yer şey değiştiriliyor yapma, işte yapma. sahiplik manasını katmak için özne arkaya getiriliyor. Evet. Öne şey alınıyor. Haberi alınıyor. Yüklemi öne alınıyor. Li ekleniyor. Lillahil ardu bunun e, aslı nedir? Müptede haber kalıbında. Allah'ın Allah arzı, Allah'ın yeryüzü. Lillahil ardu, Allah'ın yeryüzü Allah'ındır. İnne lillahil arda. İnne ne yaptı bakın? Allah ismini? Allah ismini nasbetmedi Niye? Çünkü lillahi kelmemiz aslında haber. Haberi nasbetmiyor, İsmi naspediyor. Bu yüzden art isim yani öznemiz burada arz kelimesi inne burada arz kelimesini şey yapıyor. Naspediyor. İnne lillahil arda. Eğer bunu arz kelimesini nekre verseydik nasıl diyecektik? İnnelillahi ardan. Aleyküm selamünaleyhisselam. Allah'ın bir yeri vardır. Muhakkak ki Allah'ın yeri vardır. Öyle manaya gelirdi. Ama İnnelillahi İnnelillahi'l arda dediğimiz zaman elif geldiğinden dolayı <gülüyor> elif koymuyoruz ona sonuna. E direkt üstünü arz kelimesinin üstüne koyuyoruz. İnne arz kelimesini. Yani şöyle dememiz gerekir. İnnel arda Lillahi Muhakkak yeryüzü Allah'ındır İnnel arda lillahi Evet kelimeler ee, Burada yine Lugatı her zaman verdiği gibi Aynı usulde vermiş yani Önce isimleri sonra sıfatları Ve diğerlerini edatları Falan vermiş e, Imrae, bunun İmra'e nekre halidir. İmra'e nekre halidir. Bunun marife hali el mer Çoğulunu kim söyleyecek? Yani, nisa. nisa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazısı nisvandadır. Yani o da çoğuldur. Nisa'dır yani e, fasiyi En nisa Nisa Nekresi En nisao marifesi. Nisa kadınlar demek. İmraetun kadın demek. El mer'etu elif kadın demek. Marife. Bintun El bintu Bintun nekre, el bintu marifesi kız demek, kız çocuğu demek. Benat çoğulu kızlar. Hadika, bahçe demek. <gülüyor> Hadikatun. El tu, hadikatu. El hadaik. Bu da bunun çoğulu bahçeler. El hadaik. El hadaiku. Ayn. Göz, pınar. Bu iki organ olduğu için dişi sayılan bir şey. Mesela el aynul kebiru dersek hata etmiş oluruz el aynul kebiratu deriz. Çünkü dişi sayılıyor. Çift organlar dişi sayılıyor. Çoğulu uyun. Ayn uyun. Uyun. Evet, uyun Gözler, pınarlar. Leylun gece el leyletu Bu gece. Leyletun Gece. gece. el tu bu gece. li Li olmaz. li olur. Evet. Li-leyletin veya gece li için. Gece için. Gece. gece. Geceye. geceye. Leyli burada erkek vermiş. Yani evet. erkek de yazılıyor. Asıl evet. leyletun Leyl. Yani böyle kullanımlar var. Evet. veledun evet. Çocuk. Evet. Evladu. Evladun evladun çocuklar. Yani evlat çoğul. Velet bunun tekili çocuk demek. El veledu çocuk. Veladun bir çocuk. El evladu çocuklar. Evladun bir Fazla çocuklar. Evladun peke ne kesele? <gülüyor> yed Yed de yine iki organ olduğu için e, Dişi sayılıyor Yedun El Yedu <gülüyor> El yedu El yedu El yedu El yedu El yani El yedu El Yedun El Bir el Eydun Eller. Eyyâdin. Eyyâdin. E Bazı eller. O da eller. O da eller. Yani o da çoğul. Yani eyyâd ve eyyâd ikisi de elin çoğulu. <gülüyor> evet. Yevmun. <gülüyor> Yevmûn. Yün. Yevmûn. Yevmûn. Bir gün. El yevmu. Bugün. Bugün. bugün. Eyyâmu. He? Eyyâd'ım eyyâdmışsın. El yevme doğru. Bugün dediğin zaman öyle. El yevmu gün. El yevme bugün. El leyletu gece. El leylete bu gece. Yani çünkü bu gece zarfı verildiği zaman o mansup veriliyor. Yani el leylete dememizle el leyle tu dememiz arasındaki fark bu. Elleyletu gece Elleylete bu gece bir gece nasıl söylüyor leyletun leyle. veya le-ylun li Le, Le, Le, Le, koyduğun zaman tun olmaz leyle. evet bundan sonra sıfatları vermiş yani bu kelimeler aşağıda alıştırmalar vermiş ya hep orada kullanılacak kelimeler o yüzden bunları şey yapıyoruz cemilun güzel el cemilu o, bu e, sıfat olmaktan ziyade isimleşmiş bir sıfat el cemilu mesela e, marife bir ismin sıfatıysa başına el koyacağız mesela ne olur hadika el hadikatu tul ne el cemiletu el hadikatu cemiletu yani sıfat ya Sıfatı da dişileştirmek için Tayyip Margut'a ekliyoruz Hadika dişi El hadikatul cemiletu Bahçe Hadikatul cemile cemiletun Bu da Güzel bir bahçe bir ben, yani. He, Nekre bir Güzel bir bahçe nekre ne <gülüyor> Sagirun Sagirun küçük demek Çoğulu sigar sigar asgar e, o şey kalıbı taftil kalıbı sagirun küçük bunu dişleştirmek için sagiratun yaparız karib yakın demek karibun karib yakın demek baid baid uzak Karibun e, eğer min harfi ceri ile birlikte kullanılırsa işte falan yere yakın. Yani e a. Yani normalde min dendan ya. Eğer karib kelimesinden sonra min. Mesela karibun minel medineti dedin. Şehre yakın. Şehirden yakın değil de şehre yakın. Yani min bu şeyini dikkat edin. Normalde min'i birebir tercüme ettiğin zaman şehirden yakın gibi algılarsın. Ama Cehenneme yaklaştıracak diye tercüme edilmişti. Tabi cehenneme orada hata yok. Tehenneme yaklaştıracak her şeyi yasaklamadan bırakmadım diyorum. Cehenneme yaklaştıracak şerde yasakladın. O e, fiil kalıbında sıfat olarak değil. Yani karibun huna dediğimiz zaman buradan yakın değil de buraya yakın. Karibun min huna, huna burası demek. Zaten biraz sonra verecek bunu. Burada, burası. Karibun min huna, buraya yakın. Buradan yakın değil. Normalde min dendandır, ama karip e, gelmesinden sonra gelinde böyle. Aynı şeyde olduğu gibi, daha önce gördüğümüz gibi, işte zehbebi, cahebi, ctebi. Mesela sen geldin, sen getirdin manasını katıyor. Mesela ctebil <gâribun> ki dediğimde sen bir kitap ile geldin. Motomot tecrümesi budur ama doğrusu sen kitabı getirdin. Zeheb'e bir kitabı, kitabı götürdün. Götürdü. Zeheb de bir kitabı, kitabı götürdün. Yani kitab ile gittin normalde. Yani birebir motomot'u kitab ile gittin ama bunun uygun tecrümesi kitabı götürdün. Aynı burada olduğu gibi yani mutamot değil de uygun manayla bu şekilde tercüme ediyoruz. Yani garibun min huna buraya yakın. Hunake orada demek. Huna burada. Hunak orada, huna burada. Bunların son harfinin harekesi değişmez. Hunake, huna bunlar işte harfi cer de gelse başına min Fiil. Bunlar gelse bile Bunların son harekesi değişmez Bunlar kalıp şeylerdir Li harfi cerri de az önce açıkladığımız gibi İyilik, sahiplik Manası Katar Falanca yere, falanca kimseye ait Bu manaları Katar Harfi cerrdir Yani kendisinden sonra gelen ismi nasp eder Evet bun, Bunları dikkate alarak Aşağıdaki alıştırmaları Yaparsınız inşallah burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bugünkü derste. Yani neler gördük? İsimleri de cinsiyeti gördük. Sonra sıfat ve sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasında dört şeye dikkat edileceğini. Nerede? şurada Nerede? Lillahi <gülüyor> he o işte hareketini e, esre yaptığını göstermek için şey, <gülüyor> illehi <gülüyor> li ceri, Evet yani lillahe olmaz mesela Elhamddul lillahi diyoruz Elhamdu hamd yani Marfe bir hamt lillahi Allah içindir Allah'adır Mineli aynı. Sağa en altta gördüklerimiz burayı çevirmek, hareketlendirirken çevirmeyi de yaparken o şey şimdi özellikle geldiğinde kendi, mesela Qatar diye şey attı ilk önce Hı. bir türlü anlamlaştıramadım ya. Yani. Bir şükür bir şey hangisi hangisine yakın? Evet. Onları çözerken inşallah bir sonraki derste çözerek gideriz. İnşallah. Evet. Ee, İstediyorum evet. abi. Son harfinden Tayyip, Margot'a diyor ya yani, bu mu kuralı var? Bundan Margot'a Neyse olur. Yani sadece, ondan yani, sadece ondan değil mesela bazı isimler semay mühennestir ama sıfat yaparken yani bir isme dişi bir isme sıfat yaparken erkek olan sıfata tayyip venerek dişi yapılır mesela kebir büyük demek kebiratun dişi sagir küçük demek sagiratun dişisi bunun küçük yani bintun sagirun dersen kural hatası yapmış olursun. Yani sıfatı erkek sıfatı, ismi dişi. Bintun sagirun. Yani bu, bu e, tuhaf gider. Bak, bu da... Var mı başka? Evet. Şey, aynı var. Yani, hemen hemen. Yani istisnai bazı durumlar var. İleride onlar gelecek zaten. Yani timer bu ta alması için son harfi illetli olmayacak. Yani Elif <gülüyor> ile, Vav ile, Ya ile biten harfler evet. hiç, e, isimler olmayacak. Elif ile, Vavla veya Ya ile bitiyorsa e, bunlar <gülüyor> sıfatlar. <gülüyor> evet. Geçtiğimiz derse ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Birinci derse ilgili. Hiçbir anlaşılmayan. Kayıtlarda var. Evet. Kitap da Kitapta bir kadar var mı? Derse gelmeyip de yani Arapça dersine katılmayıp da elinde kitap olan varsa onlardan da şahlatılabilir, temin edilebilir yani. Çünkü Kitaptan alanlar olduğuydı. Kim? Ha, hmm. mesela fotoğraf yaptırabilirsiniz Fotoğraf mı? olabilir. Geçtiğimiz derse e, şu özetini bir şey yapalım, tekrar edelim. Birinci dersim. Gayrimünsafir kural dışı isimler. Bu isimler nekrallerinde kesinlikle esre ve temin almazlar. Örnek olarak neyi vermiştik. Mesela nebi kelimesi kurallıdır, mansariftir. Ennebiyü el almış. Ennebiyü kurala alı, kurala uyuyor. Finnebiyi bak fi aldı, esre alıyor. Yani bu bu kurala uygun. Ama bunun çoğulu enbiâ kelimesi. Nebinin çoğulu enbiâ'dır. Nebi peygamber, enbiâ peygamberler. Enbiâ Oluyor. Enbiya-i olmuyor. Nekrallerinde kesinlikle esre almıyor. Mesela alel enbiya, ala harfi cer. Alel enbiya-i dediğimizde oluyor. Niye oluyor? Çünkü elif lahm aldığı için. Alel enbiya-i diyoruz ama ala enbiya-i demiyoruz. Ala enbiya i Esra alacağı yerde üstüne alırlar. Evet, Kuralımız bu. Ala ile için tabii ala ala harfi cer olduğu için ala enbiya e yani peygamberlere peygamberlerin üzerine elif lam alarak marife olduklarında düzenli isimler gibi tamamen dil bilgisi kurallarına uyarak hareket alırlar. Az önce bunun örneği verdik zaten. Al <gülüyor> el diyoruz. Yani elif al aldığı zaman kurala uyuyor. Ama elifam kalktığı zaman Embiya E oluyor Üstün alıyor. Ahmet Ahmet kural dışı. Yani Esre geleceği yerde Ahmet yani özel isim olduğundan nekre bir isim zaten. Ahme D Ahmed D olmuyor kural dışı bir isim bu. Esre gelecekleri yerde üstün olurlar. Harfi ceriler Arapçada harfi ceriler fiil cümlesinde Dikkat edin buraya. Mef'ulün önüne. Mef'ul neydi? Nesne. Yani Türkçe karşılığı nesne. Fiil, fail, mef'ul. Fiil cümlesinde bunlar bulunur. Fiil, yapmak, etmek gibi e, herhangi bir iş oluş bildiren cümleler, sözlerdir. E, mef'ul, yapılan şey. Kendisine bu fiilin uygulandığı şeydir. Mesela ders, ders kelimesi, derse, derrese fiildir. Yani ders yapmak Türkçedeki der, derrese Medrese, ders yapılan yer. Müdüriz, dersi veren. Bunun gibi. İsim cümlesinde haberin önüne gelirler. Fiil cümlesinde harfi cerler, harfi cerler neydi? Ala gibi, min gibi, am gibi, ila gibi, bi gibi, li gibi. Bunlar ne, ne olurmuş? mef'ulün önüne isim e, fiil cümlesinde mef'ulün önüne isim cümlesinde de haberin önüne gelirler. Haber ve fiil cümlesini nasıl ayırıyorduk? Herhangi bir kelime isimle başlıyorsa isim cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesi. O halde e, fiil cümlesinde nereye konuyordu? Harfi celler. Başa değil. değil. Mef'ulün önüne. Mesela evet. fil medineti dedik değil mi? Fil medineti. Medine burada mef'ul. Mesela adam Medine'de, Medine'ye gidiyor. E, fil olma da ila diyelim. Vehebe raculun ila medinetin dediğimizde vehebe gitmek. Gidiyor. Gitti. Geçmiş zaman. ''Vehebe raculun'' bir adam. Bir adam gitti. Nereye? ila Medinetin'' bir şehire. Bak ila nerede? ''Mefulun'' önünde. Medine'ye gitti. Haber cümlesinde ise, haber cümlesi de eğer isimle başlıyorsa o haber cümlesidir. Yani isim cümlesi veya haber cümlesi denilir. İsim cümlesinde haberin önüne gelir. Mesela az önce bir iki tane haber cümlesi zikrettik. Mesela Ardullahi dedik. Allah'ın arzı. Allah'ın arzı. Allah'ın arzı. Allah'ın arzı. Allah'ın arzı. Yerüzellah'ın El ardu lillahi. Bu El ardu lillahi. Yani isim burada arz, yer, yeryüzü. El-ardu, yani yeryüzü, lillahi, bak li harfi cer nerede? İsmi, ismi. Haberin önünde. Yani Allah lafsı aslında bir isimdir ama burada e, haber konumunda. Burada ismimiz arz, yeryüzü. El-ardu, lillahi, yani yeryüzü Allah'ındır. Li harfi cer, bakın. Haberin önünde El bintu Yani bintur raculi, raculi Bintur raculi Halbımız bu El bintu Li raculin Veya lir raculi lir raculi, lir raculi, lir raculi Bak Lir raculi yani önemli olan burada e, harf icerini nereye koyduğumuz yani e, ona dikkat çekmeye çalışıyoruz. Başka bir şey de olabilir. Mesela "nafize tul beito" mutafımızda değil değişiyor. "nafize yani "nafize" pencere demek. "en nafize tu fi beytin bir evdeki pencere. "en nafize tu fi beytin. Bak fi'yi nereye koyduk? Haberin önüne. Yani e, fiil cümlesinde nef'ulün önüne, isim cümlesinde haberin önüne koyuyoruz. Yani lillahi ardun dediğimiz zaman yani yer değiştirdiğimizde onu zaten ikinci derste gördük. Yani sahiplik manası katmak için. Sonra Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir, Mükteda isim cümlesinin öznesidir ve daima marife, eliflamlı, belirli olur. Fiil cümlesinde fail, özne, isim cümlesinde mükteda özne. Yani Arapçada, bizim Türkçe'de özne dediğimiz, o cümlenin başrolü özne. Arapçada eğer fiil cümlesinde geçiyorsa o faildir. İsim cümlesinde geçiyorsa ona da müpteda deniliyor. Fiil cümlesinde yüklem fiildir. Haber cümlesinde yüklem haberdir. İsim cümlesinde e, yüklem haberdir. Yani Türkçe'de bunlar e, tek isimle karşılanıyor. Ama Arapça'da isim cümlesiyle e, fiil cümlesi ayrı şeyler ele alındığı için isim cümlesinde buna mütteda deniliyor özneye. Fil fiil cümlesine fail deniliyor. Yükleme ise isim cümlesinde haber deniliyor. Fiil cümlesinde fiil deniliyor. Evet, haber isim cümlesinin yüklemi denir ve daima nekre. Eliflamsız olur. Yalın halde son harfin harekesi tenvinli çift ötre olur. Evet, müpteda ise daima marife olur ve yalın halde yani herhangi bir amilden etkilenmediği sürece hareketi ötredir. İsim cümle isim cümlesinde nasıl bir örnek verelim? Az önce verdiğimiz örneği verelim. Mesela efendim? El Kitabı El Kitabı Kelirun mesela Bak, dikkat et. isim cümlesi. el kitab bu Kebirun. Kitap büyüktür. Şimdi kurallarımıza dikkat edin. mütteda daima elif olur ve harekesi ötredir. Yani amilden etkiyemediği sürece harekesi ötredir. O yüzden El-Kitab-ı, el elif El-Kitab-ı, harekesi ötre, temvinsiz ötre. Kebirun sıfatı, şeyi, haberi... Ee, yani yüklemi daima nekre olur. Nekre. El kitabı kebirun. Kitap büyüktür. Bir büyüktür değil bak. Burada aldanmayın. Yani buradaki nekrelik aldatmasın. Kitap büyüktür. Bu haber cümlesi. İsim cümlesi. El kitabı isim. El kitabı kebirun. El kalemü sagirun. Kalem küçüktür. Aynı kalıpta uyuyacak. Fiil cümlesinde fiille başlayan cümle denir. Fiil, fail ve mef'ulden oluşur. Fiil cümlesinde fiil en başta. Ca'e -er raculün mesela bu bir cümle. Adam geldi. Fiil ca'e. Er racul fail. Yani gelme fiilinin faili. Ca'er harekesi ne olacak? Ca'er racul li câe veya ne verelim. veririm. Câe raculun. Harekesi ötredir. Failin harekesi ötredir ta ki bir amilden etkilenmedi sürece. Câe raculun. Evet. Fiil cümlesinin nesnesine meful denir. Daima son harfi kesinin son harfinin harekesi üstün olur. Mef'ul nesne az önce bahsettiğimiz şey medrese mesela nesnemizdi. Fil Medineti derken Medine burada nesnemizdi, mef'ulümüzdü. Evet. Genelde failden sonra gelir. Yani nesne genelde failden önce gelmez, sonra gelir. Fail ve mef'ul fiil cümlesinde eliflamlı veya eliflağım sız bulunabilir. Ama fiil eliflam almaz. Buraya dikkat edin. Eğer fiil e, el almışsa o isim olmuştur. Mesela el-cülûz. Cülûz, celese oturmak. El-cülûz, oturum. El-cülûz. Yani o isimleşmiştir artık. Fakat fiil cümlesinde asla fiilin önüne eliflam gelmez. Mesela el-cae olmaz. Cae. Da er raculu, racul nekrede olur, marife de olur. Nesnemiz de ilel medineti ila medinetin. Nesnemizde eliflamı olur veya olmaz bu fark etmez. Ama fiiller kesinlikle elflam almazlar. Evet, böylece ilk dersinde tekrarını kısaca yapmış olduk. Bu alıştırmalar yapılırken inşallah takılma olmaz anlaşılmıştır. Subhaneke Allahu ve ve en la ve